Bismillahirrahmanirrahim. Bütün cemaatimiz, konumuz inşallah bugün zinaya yaklaşmayın emri. Nasıl olsa inşallah. allah Teala buyuruyor konu-i keriminde. Ve Vela takrabü zina illehu kâne fâhişe vesâe sebilâ Allahü Teala bu ayet keimmesine bizlere zina etmeyin buyurmuyor da zina yaklaşmayın biriyorum konumuz zinaye yaklaşmama konusu Peki ne farkı acaba arada var yani zina etmeyle yaklaşmayın arda ne farkı var Arada çok büyük fark var muhtemelen. Şimdi bir çocuk, bir insanın bir çocuğu, daha yeni yürüyor, altı ermiyor. ki çocuğa, yavrum sakın buzdolabına dokunma, işte çiçeğe dokunma, şu an dokunma der. Ama kışın soba yanıyorsa, sobaya yaklaşma der. bu bakınız. Buzdolabına dokunma der. Çiçeğe dokunma. Şu an dokunma. Dokunursa zarar verecek. Ama yanan sobaya yaklaşma der. Yine ocak yanıyorsa, üzerinde tencere kaynıyorsa, oca, evladım ocağa yaklaşma der. Yine görürüz bazen laf gazı oluyor. Yaklaşma ölüm tehlikesi var diye yazıyor. Bakın yaklaşma. Demek ki Allahü Teala burada bizlere zinaya yaklaşmayın demesi çok önemli. Yani öldürücü demek ki muazzam bir tehlike var bunda. Bu anlama geliyor. Bazı günahlar dinen yasaktır, haramdır. Bazı suçlar da örf adet gereği yasaktır. Fakat bu zinaya gelince bu insanın suçu olmuş oluyor. Bütün dinlerde, bütün toplumlarda, hatta en ilkel kablerde bile bu yasaklanmıştır. Böyle bir suçtur. Peki ne yapmak gerekiyor zina yaklaşmamak için? Peygamberimiz buyuruyor şöyle Konekeriminde Bismillahirrahmanirrahim Kul lin ile Nur suresi ayet 30 31'de geliyor. Allah Teala buyuruyor kul ya Habibim Muhammedim şöyle haber ver tebliğ et kimlere lin min ile yalnız mümin erkeklere şöyle ben buyuruyor Burada dinnası gelmiyor. Yani insan hepsine değil. Neden? Onlar önce imanla mükellef. Önce iman edecek, ondan sonra edecek ki detayına geliyor. Mevlam buyuruyor. Ya Muhammedim Habibim iman eden bak. Allah inanan Büyümün erkeklere söyle. Yani bizlere. Peki ne buyuruyor Mevlam? yagul bu min ebu sarihim gözlerini sıkı sıkı yumsun kapasınlar burada bir min var buradaki min de anlamı tebziyet yani her zaman değil de bazı zamanlarda gözlerini yumsun kapasınlar böyle anlıyor her zaman değil ne zamanlar demek ki bir erkek mahremi olmayan bir kadınla karşı zaman e kadın da açık saçık ise o zaman bu kehrini orada uygulanması gerekiyor. Allah bile Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan kimdir? Heramda Müslüman müminlerdir. Müminler. Peki bir erkeğin yalnız gözün yumması yeterli mi? Hayır. Belam buyuruyor veya furu cevim Kendileri de edebbelerini de korusunlar, örtünsünler. Bakalım. Yani burada hem göz sakılmak, başkasının da gözünden korunmak geliyor burada. Ereken edebbeler neresidir? Hanefi mezhebinde göbeği altından dizi altına kadar Hanefi'de. Göbeğin altından diz kapağının altına kadar diz kapağı mahre haramdır. Şafi'de tam aksi göbeğin üzerinden dizin üstüne kadar Şafi Şimdi bir erkeğin hangi erkeğin? Bülü şanı bir erkeğin eğer dizleri açık olsa gerek evde ya dışarıda dolaşırken eğer diz kapakları açık olsa, hele daha kısa shot gelse, onun öyle gezmesi, dolaşması haram olmaktır. Haram oluyor. Ona bakan, o da baktığı için mevlam ne buyurdu? Gözün yumun diye. Orada göz yumması gerekiyor. Onu görürse, o da baktığı için haram işmiş oluyor. Bu işi mevlam buyuruyor. Ya haviyim Muhammed'im iman eden erkeklere söyle. Gözlerini yunsunlar, gerek erkeklerin, gerek kadınların bakılması olan yerlerine bakmasınlar. Gözlerini yunsunlar, kendileri de edep verilerini korusunlar, Mevla buyuruyor. Şimdi bazı bu şöyle bir söz duyuyoruz tabi her zaman efendim işte bizim kalbimiz temiz biz efendim işte kalbimizi bozmuyoruz Deyordu, deniyor buna Mevlam cevap veriyor zalike. bunu yapmak uygulamak yani hem gözünü yummak haram karşısında hem kendi de yönü örtülmesi nedir ezkâ lehum onlar için en temiz olanı ancak budur öyle Yani kalp temizliği Allah katında kabul edilmiyor, edilmiyor derler. Edilmiyor ki peygamberimizin zevcesi hanımı bile olsa ona erkekler yine bakması haram oluyor. Bana haram oluyor. Allaha Allah Teala kesinlikle habirü bima Ne yaparsanız Allah bunun hepsini bilir. Burada alim değil de habir geliyor. Habir en gizlileri bile Allah'ta bunları biliyor. Yani bir insan yalnız olduğu yerde de gecede, gündüzde, nerede olsa olsun eğer gerek edek yerine sakınmazsa evinde bile olsa evinde bile olsa mesela bir erkek evinde eğer annesine Babasına, kardeşine diz kapanı gösterirse haram oluyor mu Bak, Haram oluyor bana işte. Peki kadınlara gelse ne olacak? Allah Teala hemen bunda bize bir ambi yürüyor. Sebilla ve kul lil minati bela yürüyor. Ve kul Habib Muhammed'im yine aynı şekilde söyle. Kimlere şimdi lil minati? mümine kadınlara söyle mümine iman eden Allah bir diyen kadınlara onlara söyle onlar ne yapacaklar yâdûdûnâ min eb onlara gözlerini yumacaklar kapayacaklar yani kadın da erkeklere bakması sürekli doğru değil doğru değil veya felâdınlığa onlar da edebiyelerini örtenecekler, sakınacaklar. Yapıyor. Kadın neresi edebiyeleri? Kadın yalnız yüz. Alında saç bitiminin aşağısından çeneye kadar. Çene altı yana. Yasak onlara. Bir de bilekten aşağı havuç işi, avucu el yani. Bilekten aşağı. Yani bir kadın namaz kılarken nasıl örtülmesi geliyorsa dışarıda örtülmesi şart gelmesine. Şimdi tabii bu dışarıda deyince içeride gerekmiyor mu? İçeride gerekebilir. İçeride de gerekebilir. Ne zaman gerekebilir? Eğer içeride e, kadına nameram olan biri varsa içeride mesela kolosinin kardeşi kayın yahamcı oğlu, dayı oğlu bu gibi biri olursa o zaman kadın ne yapacak? Kadın evini işe de öyle oturması gerekiyor. Ama bir kadının evin içerisinde böyle bir namahremı yoksa kocası, oğlu, babası, kayınpederi torunları gibi olursa o zaman kadın evin içinde başlığında da tam örtmüşse bile haram olmaz. Vela lâ yübdîne zînete hün Mevla buyuruyor ve kadınlara söyle onlar zînetlerini yani küpü altın bileziklerini de meydana çıkarmasınlar teşhir etmesinler tabi asla asıl amaç nedir zînetin mahal yani kulağını da kulağını da boynunu da ve bileklerini de korusun öyle buyuruyor Şimdi kadınlara da iki şey menemlediği burada. Hem onların da erkeklere fazla bakınmamalarını. ikincisi örtünmelerini. Örtünmelerini. Tabi bu günümüz artık bir fecaat oldu mu Hele yaz mevsiminde böyle havada bir ısındı biraz. Allah korusun yani çok tehlikeli fecaat oldu tecahat oldu. Allah'ın hükmü dinlenmiyor tabi. Kur'an ahkamı dinlenmiyor. Din peygamber dinlenmiyor. Efendim gereçene hava sıcak. Gereçe bu. Allah'a teraştıyla buyuruyor ama onlara billah. Kul nar-ı cehennem eşed-ü harra. Allah'a belabiliyordu. Kul. Söyle Habibim onlara söyle. Nâru cehennem, cehennem ateşi nedir? Bakınız, eşed-ü harrâ. bakımından cehennem ateşi çok ama çok daha şiddetli. şiddetli. Şimdi bırakalım cehennemi, gelelim mahşere bakalım. Mahşere gelelim. Mahşer ismi anlaşılıyor. Önce muazzam bir kalabalık, izdiham mahşer. Orada insanlar üst üstüne atılmış gibi. Tepede ama güneş olacak, tepede. Güneşlemeye yakın gelecek. Altta da, da dünyadan madeni değişecek. Dünya alttan yakacak. Yani insan tabanından yanacak, yanacak, yanacak tabanından. Üstten de güneş yakacak beyni. Beyin kavrulacak. Dil sarkacak. Boğaz kuruyacak ciğer kuruyacak ama orada ölüm yok şimdi insan o mahşredeki ısı sıcaklık dünyada birkaç dakika devam etse kimse akamaz burada İnsanlar su kaybınları giderler insanlar dünyada ama orada ölüm olmadığı için acı çekilecek ızrap çekilecek değil sarakacak beyin kaynayacak Ayak tabandan yanacak, öyle sıcak. E dünyada açık saçı gezenler, ne yapacak orada Değil mi Ne yapacak oradan efendim? O gün gelecek ama ya. Allah şöyle buyuruyor, Müsebillah, vaden aleyna inna kunnâ fâilîn Allah böyle bir hakkımız olsun. Vela aleyna. Üzememize vaad olsun olmuyor. İnnâ kunnâ fâilîn onu yapacağız söylemeli. Yapacağız. Yani nasıl ki her gece bir sabahı oluyor bunu kim yapıyor muhteşemde? Ya? Dünyayı kim döndürüyor? Güneşi kim döndürüyor? Gözdürüyor. Yaradan kim bunları? İşte bunları yaratan yapan gün gelecek maaşlar olacak muhteşemde. Maaşlar olacak. İşte Mevlam buyuruyor ondan sonra Habibim cehennem ateşi dünya ısısından çok ama çok çok sıcak mahşer böyle hem de mahşerde 50 bin sene hesap var. 50 bin hesap var şimdi bir hanım dünyada tabi sıcak da olsa beyni kanasa da telese bunalsa da ama Allah emrede örtünürse ne olacak muhteremler aldan adaleti şaşmaz. Şaşmaz muhteremler. Mahşer gününde o kadın ne yapacak? Mücev Mevlam ayrın bakalım. Nereye? Arşın gölgesine. Ayırın bakalım. Arşın gölgesine. Bir de şu var muhteremler. Halk arasında bana şöyle yalnız bir ilanç var halk arasında. Efendim işte ya tam örtün ya hiç örtülme diye. Yanlış bir şey bu. Ne yanlış teremler? Şimdi şöyle güneşe bakalım. Açık gezen bir kadın kız. Güneşte ne kadar yanıyor? Açık olduğu yeri kadar yanıyor. Bir kadının bir kadar kolları orada kısa. O kadının güneş ancak dirsene kadar yakar. Yakar Yani bir kadının, bir kızın gerek eteği, gerek kolları, gerekse boynu yakası bir santim daha kapalı ise o kadını güneş bir santim daha az yakar. Hatta bilim şaş mı bakın şaş mı bu İşte yarın mahşerde, cenemde öyle olacak bu Ölü olacak anlaşılan şey. Başını yarım kapayan bile, yarım kapayan bile hiç kapamayan gibi olmayacak orada. Olmayacak. Ama tabii Allah'ın emrini tam yapmadığı için tabii ceza çekecek. Çekecek. Ama ne olacak cezası? Allah'ın adaya şaşmaz. Ona göre ceza görecek. Peki gözle bakmak gözle bakmak haram mı oluyor şimdi Bir de halk arasında muhteremler halk değil de bu daha doğrusu e, sabukları ne diyeyim bilmiyorum kelime bulamıyorum şu ederler e, güzel almak sevap diye ederler Bu böyle değil Aslı bunun şu güzelliğe bakmak sevap. güzel değil de güzelliğe bakmak yani doğaya bakmak doğaya bakmak Akarsulara, ağaçlara, çiçeklere bakmak, ibbete bakmak, buna tefekkür denir, tefekkür deniyor ona kardeşim. Bir çiçek, bir çiçek. Ne bunun aslı? Kara küçük bir zerre tohumu. Kara küçük bir zerrecik, mercimetten küçük bir tohumu var kardeşim. Atılıyor bir yere saksıya, vakti gelince... Sanki özel bir kalıp içerisinde büyüyor. Bak, yapraran şekli nasıl olacak? Ne zaman açacak? Rengi ne olacak? Nasıl oluyor bunlar? Bunu yapan kim o Bir inci çekir, Allah Teala incir ağacını yaradıyor. Bak, i̇ncir ağacının aslı incirin çekirdeği. bakınız küçük bir çekirdek. Hatta o çekirdekte de içine bir öz var. Bardak da küçük, zerre. Allah ondan incir ağacı yaratıyor. Şüre bürü alimler bir incir çekirdeği büyüdürse, bir işte bir sayarda bir incir çekirdeği büyüdürse büyüdürse, sonuçta ne olur? Bir incir ağacı olur bak muhterimler. İncir çekirdeğin özünde incir ağacının özü kurgulanmış. Orada hazır bir şey var. Bir incir ağacı küçülsün, küçüldüysün, ne kaç çıkar karşımıza? İni şekilde çıkar karşımıza. Mutlaka. İşte bu gibi doğaya bak bak, ağaçlara bak bak. Ama nefis adına değil mi? değil Bir insan tefekkürle ağaçlara baksa, akarsya bakarsa, bu güzeldir. Demek ki güzelliğe bakma sevap, ama Allah korusun bunu. Keriş yorulansa, güzel baba derken kana baktı şeyap derse Allah korusun insan dinden çıkar mı? İnsan dinden çıkar. Çünkü Allah haram kıldı helal diyen dinden çıkar mı? Allah korusun. Şimdi göze gelince muhteremler, Allah rüsü bir ayet-i El aynani zinahüma en nazaru Gözlerin cinası bakıştır, buyuruyor. Gözlerinin cinası bakıştır. Demek ki bir erkek e, mahrimi olmayan kadınlara baktığımı ister teyze kız olsun oktanımda. Allah kız olsun böylece. Amca dayı kız olsun böylece. Bir erkek mahrimi olmayan bir kadına kıza bakarsa yalnız bakış. Karşıdan bakış. Tabi Bak, haram olan yerine bakarsa nedir bu? İslam'da göz zinası. Göz zina ediyor. Göz zina ediyor. E bu zamanda sakınmak çok zor. Zor tam o temin. Sakınmak zor Yanlış şu var. Kişinin bakma niyeti yokken, yoldan giderken, oturduğu yerde önünden böyle bir şubla geçiverirse, onu istemeden görüverirse, Allah bunu ediyor. Ama dönüp bakarsa o yazılıyor. Yazılıyor. Bu tabi göze zarar veriyor muhtemelen. Göze zarar veriyor kardeşlerim. Yani göz, çok önemli bak göz. Her bir uzuh, her bir organ yaratıldığı amaçla kullanılmazsa o hastalanıyor muhtemelen. Hastalanıyor Şimdi günümüzde ufak gözü hasta. En hafifinden televizyonla muhtemelen. Çizgi filmleri, işte çıplaklar, şarkılar, şunlar bunlar. Ufak çocuk gözünü dikiyor. Biraz da ee, sürekli hareketlilik yani tek bir şey olsa o kadar zarar etmez gene böyle şey. Biraz da böyle sürekli hareketlilik görüntünün sürekli değişmesi gözleri bozuyor muhtemelen. Harama bakma gözleri bozuyor muhtemelen. Gözü bozuyor. İmam-ı Hazretleri bir kitabı okurken Aşığın kitabı tabii iki sayfa karşılıklı. Aşığın kitabı bir sayfasına şöyle bir kap, kaparmış. Öbür sayfaya bakarmış. Şireb bir defa baktı mı artık hiç unutmamak üzere bunu hafızasına nakşeder Yani kitaba bir defa bakıyor. Aşığın kitabı da bir kapatıyor. İkisi almasın diye hafızası bir defa bakıyor hiç unutmamak üzere o ezberine kalıyor bu Bunu gene yeterli görmemiş. Gençliğinde oluyor bu. Bunu yeterli gene görmüyor bu. Hafızam daha kuvvetli olsa diyor. Hocasına gidiyor. Hocam ben böyle yapıyorum ama yeterli görmüyorum. Hafızam daha kuvvet olsa ne yapayım? Gözünü aramdan daha sakın diyor Bak, muhtemelen. Şimdi bizde unutkanlık unutkanlık muhteemler Dalgınlık unutkanlık unutanlık işte göz yaratıldığı amaçla kullanılmıyor muhteler ama dışı yani yörüngeye çıkan bir uydu gibi göz amaçla kullanılmayınca tabi unutkanlık oluyor şu bu oluyor Peki bunlar dünyada Arate ne var? Bir Eyvullah şöyle diyor ortaya bak. şöyle diyor. İnsanlar yani müminler cennete girdiği zaman tabi önce bir cennetin şaşkın olacak. Cennetin şaşkınlığı o insan olacak. Yani bir şok olacak. Hayal edilmeyen bir cennet. Hayallerin ötesinde Bambaşka bir alem cennet o muazzam şaşası, o görüntüsü, kokuları insan sayım şok olacaklar. Nasıl bir cennet bu, Ya Rabbi? Nasıl bir alem bu? Tabi zamana alışacaklar, cennete alışacak insanlar. Fakat ne kalıyor geriye? Cemalullah. Cemalullah. Ruh, cennete tatmin olamıyor. olamıyor Dünyada o şekilde. Bir insanın Bedensel yapısı rahat yere yattı mı? Giydiği üzerine şöyle rahat bir şey üzerine giydi mi? Ayakkabısı rahat oldu mu? Yattığı oturduğu yer rahat oldu mu? Bir de istediği şey işte mi? Beden rahatlıyor. Tatmın oluyor beden. Ruh olmuyor. Ruh olmuyor, Ruh olmuyor. Ruh ne istiyor? Ancak Mevla istiyor. Öyle buyrun santraterinde. Bana seni gerek sevmek bana seni gerektiğin insanı ya. İşte cennete de sıra gelecek Cemalullah'a. Eyvallah öyle buyuruyor muhteremler. Gözlerine haramdan fazla sakınmayanlar orada Allah'ım mahrum kalacaklar. Buyuruyor muhteremler. Allah korusun. Bunun için demek gözü çok ama çok sakınmak gerekiyor. Evanın zor, Bu işi ne yapmamız gerekiyor? Zor olduğu içinde, özellikle yazın insan mecbur kalmayınca dış fazla çıkmamız gerekiyor muhteremler. Yani biraz bu yap, uygun tabi gerekiyor var işte. Vel üznanı zinahuma el istma u. Biri alınamaz etleri, vel üznanı. İki kulak. Zinahüme, bunların zinasıdır. Kulağın zinası el-istima'u. Yabancı kadının sözünü dinlemek. Nasıl dinlemek? Tabi zorunludur. Mesela meşru bir şey, konuşuyor insan tabi. Konuşuyor. Ama bunun dışında böyle nefsaniyet yönünden, böyle şakalaşma, gülüşme, böyle o yönden bir insan kadınla kadını dinlerse, yani kendi konuşmasa bile, konuşmasa bile, bir insan kulağınla kadını öyle dinlerse, onun Allah korusun, o kişi kulağı, zinası yapmış oluyor. Oluyor. Ve lisanü, dile gelecek dil. Zinahı, el kelamı. Dilinde zinası, işte konuşma. Kadınla böyle yani yabancı kadınla öyle şakalaşma şunlar bunlar hatta pis bir şeyvete konuşma. ve yedi. Ele gelince zina hal batışı. elin zinası dokunma dokunma. Kadına dokundu mu? Bu da ne oluyor? Tabii kasten olursa el zinası oluyor muhteremler. El zinası oluyor. Hattabiyus'un Şafi mezhebinde bir erkek abdestli iken kadına dokunursa abdesti bozuluyor. Hangi kadınlara ama mahremi olmayan kadınlara. Bir kişi Şafi mezhebine mesubu ise o meslebi uyguluyorsa demek ki mahremi olmayan kadınlar. Mesela annesine, işte kızına, kız kardeşine böyle Bunlara dokunsa abdesti bozulmuyor. Ama tabi hanımı dahil, hanımı dahil eğer başta kadına dokunursa eli abdesti bozulabilir. Şah-ı Ve riclu ayağa gelince zinaha ele huta. Ayağında zinası kadına doğru yürümek. Yani kadına doğru daha yaklaşmak e, konuşmak, e, sözünü dinlemek, bakmak için, yürümek bu da ne oluyor Allah korusun? Ayağın zinası oluyor. Şimdi bir de gelelim mutlaka cemaatimiz bir insan gözünü sakınsa ara bakmaktan e, bunun peki bir sahabı var mı şimdi? Buna gelelim. Bir de. Bunun hesabı var mı? Önce şunu belirtelim allah Teala Mevlamı Cineşan'ı bize ne emretmiş ise bunlar farzdır. farzdır. Bunlar da iki ayrılır. Yap yapma. Arapça şöyle buyruluyor: ifal la tefal yani yap yapma. Bunun bir diğer değişide de e, emir farz haram hesaplama anlamına geliyor. Bizimle hocam bize emrediyor. Gözünüzü yumun, kapayın. Bunu Allah emrediyor. Bunu Allah emrediyor. Gözünüzü yumun, kapayın. Peki göz kapağı bunu kapamak insan elinde mi? Elinde işte bu tarafında. Eğer elimiz olmasaydı Allah bunu emretmezdi. Bu emretmezdi. Allah bize göz kapağını irademize bağlamış bağlamış. Demek ki bir göz kapağını kapamak, göz duruyor yerinde. gözünü duruyor. Yalnız göz kapağını kapamak nedir? İlahi emir. Allah emirdir. Yerinde farz oluyor. Farz oluyor. Öğle namazının farzı, ikilinin farzı, ramazanın orucu ve farz olan hac nasıl sevap ise Allah emri ise yabancı kadının yanına karşı göz kapamakta aynen farzdır aynı hesabı var demek? muhtemelen yani bir kişi nafile namaz kılıyor zikir ediyor ibadet ediyor nafile olarak ama gözünü sakınmıyor ama hatta öyle kişiler var mesela Camine oturur eline tesmih alır tesmih çeker La ilahe illallah tespih şeker Ama gözü boyunlu avcı gibi, sağda solda. Öbür Müslümanlar o anda şirk edemiyor. Bir şey yapamıyor. Ama sır Allah emrettiği için ilahi emir diye haramakal gözünü kapadığı anda bu kişi farz sevabını alıyor bakmıyorum der. O kadar sevap. Farz sevabı alıyor kardeşim. Yani kişiye farkına varmadan o kadar kolay o kadar kolay şeyaplar var ki, o kadar kolay. Bir insan giderken, bir şey gördü, bir gözünü kapadı. Yan döndü, bir şey yaptı. O anda, farz namaza gibi bir şeyhaplar oluyor. Bir günde bunu on defa yaptı, elli defa yaptı, yüz defa yaptı, aldığı şeyhaplarını bir Allah biliyor. Şimdi bakın muhtemelen cemaatimiz. Mahşer günü, mahşer günü, Amen defterlerimiz dağıldığı zaman, bana dağılıyor. Nasıl dağılacak? Gökten gelecek, aynen kar yağışı gibi. Nasıl kar tane birbirine karışmıyor kar taneleri? Onu itiyor birbirlerini. Çekim yok onlarda. Itiyor onlarda, itiyor onlar. Bu kar taneleri birbirine karışmadığı gibi, aman deftere böyle karışık gibi yağacak, ne karışmayacak? Tabii bazı kişilerin sağ kalkacak, kendinden alacak. Bazı kişilerin sanki felç olmuş, kalkmayacak. Ondan soylu kalkacak, altta arka dönecek, ters dönecek, alacak. Şimdi bakacak ki mümin kişi, elini sağını almış. Mümin kişi bakacak ki, Allah Allah, hiç bilmediği ya da önemsemediği öyle sığaplar var ki amel defterinde... Hem de muazzam büyük ama da önemsememiş hayatı hiç önemsememiş ama uygulamış ama gözünü kapamış ama o anda bunu basit küçük görmüş bunu yani iki kez namazını gözden büyütmüş bunu küçük görmüş gözünde bakacak ki Allah Allah bir göz kapamış orada bir far sevabı hat sevabı gibi sanki bana bir gözünü kapamış e tabi günde bu on yirmi defa yapmış ömürlü bunu yapmış. Bu ağzım sevap işte muhteremden. Şimdi bir daha da şey bu konuda okuyayım inşallah muhteremden. Gülü aleyhissam hazretleri, Allah'ın sevmesini hazretleri en nazarretü bakmak, bakış, arama bakış yani. Nedir peygamberimizin tarifiyle? Sehmün ok oktur. Nasıl ok? Mesmûmün zehirli bir ok. Minse amr <gülüyor> İblis. oklarından bir zehirli ok bakış. Femen <gülüyor> terekeha. Kim ki bu bakışına terk ederek bakmazsa. Bak. Kim ki bu terk eder, bakmazsa harama karşı bakmadı ama. Niye bakmadı ama? Burası önemli bakmadık. Önemli burası. min Allah. Allah'tan korkarak bakmadı bir de şöyle var tamam bir çıplak kadın kız çok aşırı şıplakta ama ona karşı bir kızıyor ayrıca düşmanlığı var ondan bir zarar şey bir şey yapıyorlar da ona karşı bir kin intikamı var kızarak bakmadı tamam bakma günah girmedi ama bunu sevap alamıyor alamıyor ya da korktuğu için bakmadı ya da utandığı için bakmadı yani kendisi çevrede bir Müslüman biliniyor. Tekva biliyor. şu yanında kişiler de var. Şöyle bir dönüp baksa bakacaklar utanmıyor ben. Efendim nasıl bakıyor? Dikten, utandığı için çevresinden onun için bakmıyor. Ona kızdığı için bakmıyor. Ya yan hanımı var ona koku bakmıyor. Bakmıyor. O zaman sevap alamıyor. Mevla'nın buyuruyor Kavfe minallâhi Teala Hadis vermiyor. Hiçbir engel yok. Bakabilir. Nefsi istiyor. Karşı gayet çekici. Nefsi istiyor. Neye bakmıyor? Ama Allah'tan korkuyor. Benim Rabbim var. Bana Mevlam Rabbim gözünü kapma buyuruyor diyor. Bakmasa. bir bakmadı işte. Gözün yumdu bakmadı. Allah buna verecek. O anda dünyada imanen Allah kudunu o anda öyle bir iman veriyor ki halafeti fi kalbihi o imanın tadını o anda kalbini duyacak o kadar sevap, o kadar muazzam bir sevabı var yani sırf Allah'tan korkar mı böyle Allah için beni Rabbim görüyor biliyor diye bir kişi bir tek bakışını terk ederse bakmazsa ona Mevlam'da o kadar ecir, o kadar sabırıyor ki, onda imanı öyle kuvvetleniyor ki, onda iman tadını kalbinde duyacak. Bu nedir? Dünyadaki peşin ruhsal zevki bu. Peşin. Ayet'teki tabi başka muhtemelen. Abbasi halefelerinden meşhur bir zat vardı muhtemelen halife yani Harun Reşit diye Harun Reşit yani Abbasilerin en parlak dönemi İslam'ın da o anda en güçlü süper gücü olduğu zaman onun zamanında Harun Reşit Hazretleri halife tabi Müslüman Müslüman halifesi bir gün gece yanında eşi hanımı Meşhur Zübeyde Hanım Hanım'ı ondan çok daha üstün. Asizade, Kureş kabilesinden. Fakat kadın çok ama çok defa kadın. O dönemde Mekke'yi sübütün odur şimdi trende. Hala duruyor borular yazıyor da böyle. Ma'iz Zübeyde yazıyor orada böylece. Ma'iz Zübeyde yazıyor. Yani Zübeyde suyu da yazıyor hala. Yazıyor. Tabii şimdi başlığı da var. Bir gün bu Hasan Rüşid, yanında hanımı Zübeyde Hanım'la beraber oturmuşlar balkonlarında Bağdat'ta Mehtap'ta ay ışığında oturmuşlar tabi halife sarayda artık sarayda çok görkemli şaşırdı saray bahçesi oturmuşlar bir ara bir gurra kapılıyor Harun-i onlara gurra kapılıyor bak diyor Zübeyde'ye Allah beni çok seviyor ki Allah bana dünya avucuma verdi. Dünyanın tek süper gücünün başında. Allah beni öyle seviyor ki Allah bana bu Allah bana verdi. Tıpkı gafette. Hanım Zübeyde Hanım uyanık ama Harun tahtı kul hazır. Böyle deme. Allah Teala mülkü dostuna verir, düşmana verir diyor. Allah şirang da verdi mülkü. Ben da Allah'a mülki verdim ben diyeceğim. Bu dünya mülkü, Buna güvenme. Yok hayır Allah beni seviyor. Bilemem orasını. Böyle tabii hanımıyla böyle bir şakalaşırken hanımıyla ağzından kaçırıyor. Ben Allah'ın iyi kuluyum. Yani şaka geçtiği amacı ama kaçırıyor ağzından. Eğer ben cennetlik değilsem benden üç taraf boşsun diyor hanımına şimdi. Yani ben yine cennetikim. Allah beni seviyor. Allah bana bu ülkü verdi. Eğer ben cennetik değilsem, benden üç taraf boşsun diyor hanımına. Ama kendi söylediğin farkına değil. Yani şakalaşıyor. Tabi halifenin verdiği gururda da daha da katı katıdı kendisi. Ama Zübeyde Hanım beni katıdınlar. Güneşli kadın. Hemen örtünüyor. Güzelce. Kalkıyor. Dönü arkasında gitmeye başlıyor. Arkadan bakıyor. Nereye yüzü Yüzüne bakmıyor. Arkadan konuşuyor. Bakmadan. Harun. Sen meşhat koştun. Eğer ciharetlik değilsem benden üç taraf boşsun dedin. Şu anda ben sana helal miyim bilmiyorum. Şüphelilik yanlış şu anda eğer cihantik olduğunu ispatlarsan kanıtlarsan ben helal eğer cihantik olduğunu ispatlayam kanıtlayamazsan ben sana da gelemem yanına Ahtan korkuyor kadın çekiyor o da gidiyor düştü Harun Reşit anımı haklı tamam fukan öyle doğru ne yapacak onun için kadın çok ama bir de gönül meselesi var ya gönlü onda ondan kopamıyordu ama şimdi ne yapacak? Tabi sabah oluyor topluyor alimleri o zaman da müşriyetler dönemi topluyor bunları sarayına durum böyle böyle benim ağzım böyle bir söz çıktı şimdi ne olacak? üç taraf dedi Bir olsa kolaydı, tazelerdi üç tane deyince alamıyor tabi şimdi şimdi durum ne? Benim hanımım Zübeyde bana helal mı değil mi? Bana fethi verirsiniz. Toplumda alimler, müşehitler bütün gün tabi şu ayeti Kerim' hadisler şunlar, bunlar, şunlar, bunlar konu ağır. Yani hangi şey cennetik mi değil mi şimdi? Buna karar mı önce şimdi ben buna karar verilemiyor. Dağılıyorlar. İkinci günü yine toplanıyorlar. Yine müzakereye Yine tartışma, ayette hadisler, şeyler, tabi onlar şeyler, şimdiki bir işte hemen fetvarsın ceplerinden. Tabi ince inceliyorlar, Allah'tan korkuyor alimler, ikinci günü yine bir karar çıkmıyor. Üçüncü gün topluyorlar yine, hadis Şafi, daha genç imiş o anda, daha pek parlak olmalı dönemdeymiş. Ona Mevlam nasıl ediyor bu meseleyi. Soruyor halifeye. Harunşet soruyor. Ya Emran müminim Ben sana bir soru soracağım. Vereceğin cevabına göre ben bu fetvasını vereceğim. Tabi sonra Melis karar verecek ama. Tek olmuyor tabii olmuyor tabi. Peki sor bakalım. Harunşet. Soruyor. Ya emrel müminin? Senin iş hayatında Hayatında nefsin bir günah niyet etti. İstedi nefsin. Ortam müsait. Hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Tam günah işleyeceğin anda sırf Allah'tan korkarak bir günah terk ettirme hayatında. Bir düşünelim diyor. Bir düşünüyor. Evet. Evet diyor. Ben diyor henüz daha Velül ağdeyken, genç, delikanlıyken sarayda diyor bir kadın vardı. Evli kadın. Evli kadın ben diye bir gün bu kadınla diyor bir yere karşılaştım. Ona gönlümü kaptırdım. Evli kadın, çok çocuğu var. Ben bekarım. Peygambermişse olmaz tabii. Kocası var. Fakat içimden beni zorlayan bir his, duygu hep kadının peşindeydi. Bir gün sarayda kimse olmadı bir zamanda kadını bir oda yalnız gördüm. İçeriye girdim diyor. Kapıyı sen kapatın diyor. Kadın bakıyor, veliülah tabi tanıyor tabi. Ne var Harun? Söylüyor durumunu. Böyle böyle ben sana gönül verdim. Yatacağım ben sana haber? Şimdi kadın diyor ki Harun tamam sen ahsın. Şu anda kimse yok. Olsa bile sana kimse bir şey yapamazsın elinden sonra bir şey gelmez ama Allah bizi görüyor ama Allah bunu haram kıldı Allah tam bir şey güzeli değil şu an Allah bizi görürken Allah huzurunda nasıl yapabilirsin kadın buna böyle söyleyince şöyle buyuruyor o anda içime öyle bir korku geliyor Allah beni görebiliyor ben şu an Allah huzurundayım İşim tizi yandı diyor. Ağlama başladım diyor. Hemen çıktım gittim diyor. Kapandım. Günlerce uyuyamadım. Boğaz'dan yemek su geçmedi. O da korktum. Şimdi böyle söyleyince bana fetvayı veriyor şimdi. Şahife Ya Halife Hazretleri sen cennetliksin hanımın sana helaldir. Tabi onda hiç bitmiyor. Şimdi dönüyor bir alimlere. Ne dersiniz sizler? Peki ya yani bunu bakayım Neye göre söylüyor bunu? Tabi delil, ayet, hadis neye dayandı bunu? Soruyorlar. Şu ayet okuyor bak muhtemelenler. Ayet-i Kerime'yi. Nazir Suresi ayet 40. Ayet-i Kerime'de. Bismillah. Ve'mâ men hafe ve kâme ve emmâmen hafe mekâme rabbihi ilar anlamı verir inşallah ve emmâmen amma bir kişi tabi erkek olsun hanım olsun amma bir kişi hafe korktu mekâme rabbihi Allah huzurunda olduğunu bildi Allah'tan korktu ben Allah huzurundayım Allah beni görüyor, biliyor dedi. Yani bir nevi burada ilme yakın deniyor buna. Yani öyle bir imanı bu yakın ediyor ki anda, kesinlikle kişi imanı kesinleşiyor ki, tam inanıyor. Allah beni görüyor, biliyor diye. Bir kişi alttan korksa, ve nehen nefse anil heva Bak. Ve nehen nefse, nefsini de neyesi engelese anil heva arzusundan, isteğinden, nefis istiyor, şehveti istiyor, nefis istiyor anda, hiçbir engel yok. Kimse görmüyor, kimseden çekinmiyor, kimseden pervası yok. Hiçbir engel yok. Nefisli muazzam istiyor bunu. Ortam gayet müsait. Ama stille anda Allah'ı hatırlayıp, Allah'tan korkarak bunu terk ederse, ne olacak? فَإِنَّنْ cennete Bak Allah veriyor bana. فَإِنَّنْ cennete Kesinlikle cennet. Niye? O cennet nedir? el -e onun varıp yerleşen yer cennettir. Mevla bülü muhtemem Cennettir. Ve şöyle buyuruyor, bütün alemin ittifakla tam alfaz eder. Tamam diyorlar. Bu etikemine göre sen cennetliksin. Ama sonra başta günah işlemişsin. Evet, o günah işlemişsin. Yalnızca cehennemde. Ori konu diyorlar böyle. Yani başta günahından dolayı, sonra işin günahından dolayı cehenneme girsen de, orada yansan da ama mutlaka cehennete gireceksin diyorlar bak. Bir esnemi ayet e göre. Tabii eğer bir de kendisini de sonra koruyabilirse hiç adap çekmeden de girecek muhtemel. Demek ki bir iş ne kadar zor ise tabiyanın şeveti değil muhteremler. Gazap öfke de böyle. Bir insan muazzam öfkeye gazaplandı, muazzam öfkeye geli, sinirlendi. Gücü de yetiyor, yetkin makam sahibi de karşı gün işini yapabilir. Söz olarak, elle her şey yapabilir, karşı yapabilir. Ama bu da Allah'tan korkarak nefsinin bu gazabını engellerse, bunu aynı derece oluyor mu Bu da aynı oluyor belki. Tabi ihtiras da böyle, yalan da böyle, hepsine giriyor. Demek ki Allah'tan korkarak sır bu ama olarak bir insan günahlık bir günah terk ederse, bakın cehet oluyor. Şimdi gelin zamanımızın hanımlarına, kızana gelelim terenler. Gelelim onlara şimdi. Tabi günümüzdeki bir kadın bir kız, istediği bir gezebiliyor. Yani yatak kahvetinden daha çıpladıktan gezebilir, plajda dolaşabilir böyle. İstigi gibi dolaşabilir. Engel yok, ortam müsait, kimse karışamaz, Karışamayız da. Ama, aması ya? O Allah'tan korksama değil mi? Allah'tan korkabilse dese ki benim Rabbim var beni yaratan Rabbim var beni bir gün böyle hesabına çekecek diye Allah beni görüyor biliyor diye Allah'tan korkarak örtülse ne olacak örtülse o da o anda cennetlik oluyor oluyor o yani bakınız bir Allah korkusuyla kişi bir harama terk ettiği anda alacağı sevap ancak cennete muadenk oluyor cennete böylece yani yüz sabah bin sabah değil muhtemelen şimdi bazı dualar vardır mesela bazı namazlar, var, namazlar vardır işte bunu yapmanın şu kadar bu kadar sevabı var sayılır sayılır bunlar ama bir kişi sırf Allah'tan korkarak bir haramı terk ederse bir kız bir hanım da sırf Allah korkusuyla örtünürse, Alacağı sevap, ancak cennet. Öyle milyara sığmıyor bunun sevabı. Allah o razı oluyor ondan. Bir adet işte de okuyayım inşallah ben yoruldum da. Buyuruyor Aleyhisselam adetleri, ittekil meharime tekün abeden nasi buyuruyor. Peygamberimiz buyuruyor tekrar. Allah'ın Resulü. Yani hadis deyince hanımlar öyle biraz daha dikkat edin işte abele. Yani Peygamberimiz hazır burada. O bize buyuruyor böyle. Böyle buyuruyor. Buyurular hasta mazetleri. İt tekil me buyuruyor Allah'ın Resulü. Aleyssel mazetleri. Allah'ın Resulü. Haramlardan sakın. Bak, Haramlardan sakın hepsinden sakın peki bir insan haramlardan sakınsa korunsa ne olacak bak buyuruyor peygambenimiz tekün olursun ne olursun e Beden nasi insanların en abidi olursun insanların en abidi abid de denemektir. bir kişi Allah ibadet yapıyorsa buna abi denir namaz kılıyor Haca gidiyor, ömreye gidiyor, koron okuyor, bir şey bir şey yapıyor. Sikir ediyor. Buna abid denir. Öbürü, vakti müsaade değil, ibadet yapamıyor fazla. Ama haramdan çok sakınıyor, korunuyor. O bundan da abid bak. Bu insanın daha fazla oluyor. Bakınız. Yani, hadis cemaatimiz, tabi ahir zamana kalmışız. Yani ahir zamanın son uçlarındayız. Böyle bir ortamdayız. Ama yabana sehab da çok mu? Çok bak bu zamanda böylece? Çok mu? Çok sehabı var böylece. Yani aşırı sehab bu zamanda böylece. Onun için en aşağı bir Müslümana bugün de yüz şehit sehabı da veriliyor. Yani Dedik şehit ve camiyle mücadele Allah'ın dinini mücadele nefis de din yolunda mücadele ediyor. Allah korkusuyla bunun için elimizden geldiği kadar tabi fazla namaz kalmayız, fazla yapamayız fumbu yapamayız ne yapalım en kolayı ama sabi en çok olanı şimdi madenlerin bile madenen bile bazısı çok madendir kamyonla yükselsin tırla yükselsin bir para yapmadan ama kurda demir mesela e, bir avuç altın platin şunlar bunlar ne azdır böyle ama değerli bu şekilde bence. İşte manevete böyle muhterem bu şekilde bence. İşte elimizden gelince kadar muhterem bence. Tabi yalandan, gıybetten de, efendim hanımlarımız böyle açı gezmekten. Buna sakınalım. Şimdi burada bir soru işareti burada kaldı şu anda. E, erkeğe hangi kadınlar nameram? Tabi bunlar bilmek gerekiyor. E, bu da biraz geniş konu. Şu anda sığınmıyor. İnşallah haftaya da bu konu Allah. İlla Tane Fatiha.